Güzel ve makbul işler yapanlar ve râmledileri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir. Zâlik bi ennellezîne keferûttebeu bâtil ve ennellezîne âmenûttebeu hakkam rabbihim. Kezâlik yedribullâhu li'n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 وَلَاكِنْ kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince, bağız sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince, onları ister bir lütuf olarak,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 Benzeri iş yapan kafirleri de, benzeri akıbetler beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü, iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kafirlerin mevlaları, dostları yoktur. İnna Allaha yedikilülladîna amin ve amilüllisalihât cennet tejiri min teptiha lânhar. Ve lâdîna kfarû yetmetteûn ve yâkûlûn kma teâkûl lângam ve Muhakkak ki Allah iman edip, makbul ve güzel işler yapanları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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم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 فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنْظِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ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 Demek ki ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.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 اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kimleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? وَلَوْ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 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ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 cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. Ha entum haulâi tud'aûne litunfiquû fî fi fe minkum fe minkum men yebkhal ve men yebkhal fe innemâ yebkhal an nefsih <Sessizlik> i̇şte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa,